Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1 Ocak 2019 tarihinde başlayan ücretli plastik poşet uygulamasıyla elde edilen sonuçları kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre uygulama sayesinde 2018'de 35 milyar adet yıllık plastik poşet kullanımında %77,27 oranında bir gerileme olmuş Ve kişi başı plastik kullanım adedi 10'a kadar gerilemiş. Aynı zamanda önüne geçilen üretim sayesinde de 6 bin ton sera gazı salımı engellenmiş. Doğru adımlar atılınca demek ki sonuç alınabiliyor. Almanya Ulusal Parlamentosu, federal hükümet ve yerel yönetimlerin oluşturduğu konsey 2021 yılından itibaren uygulanacak karbon fiyatlarının arttırılması konusunda uzlaştı. Alman medyasına yansıyan haberlere göre ton başına karbondioksit fiyatları için başlangıç olarak 25 avro alınacak. Ancel Merkel hükümeti tarafından geçtiğimiz ay açıklanan Almanya İklim Yasası teklifinde bu fiyat 2021'de 10 avro olarak başlayıp 2025'te 35 avroya yükselecek şekilde belirlenmişti. Fakat karar başta Yeşiller olmak üzere değişik kesimlerce toplumda davranış değişikliği oluşturmak için yeterli olmayacağı gerekçesiyle eleştirmiştir. Yeni düzenlemeyle fiyatlar ise 2022'de 30, 23'te 35, 24'te 45 ve 2025'te 55 avro seviyesine yükselecek. 2026 yılından itibaren ise açık arttırma usulü tahsis edilecek şekilde 55-65 avro seviyelerine de gerçekleşmesi planlanıyor. Bu sistemin uygulanması kararını federal hükümet karar alacak. Mekanizmadan sağlanan gelir ve yeşil enerji yatırımlarını desteklemek için kullanılacak ve tüketicilerin elektrik faturalarına yansıtılan katkı payları azaltmak ve bu katkılarla yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek için oluşturulan fondaki açığın kapatılması için kullanılacak. Düzenleme Angela Merkel hükümetinin dört parçadan oluşan İklim reformu paketi içerisinde yer alıyor ve hükümet taslakları Christmas öncesinde yasalaştırmayı hedefliyor. Paket ayrıca ulaşımdan kaynaklı emisyonları düşürmek için hava yolu taşımacılığı vergilerinin arttırılması, tren yolunun düşürülmesi, enerji verimli binalar için de vergi teşvikleri sağlanmasını içeriyor. Bilim insanları şu an et üretiminde kullanılan toprakları doğal bitki örtüleri için büyük oranda eski haline getirmenin Dünya atmosferindeki karbondioksiti ortadan kaldırmak için en iyi seçenek olduğu ve bu işlemin bir an önce başlaması gerektiği konusunda uyardı. Independent gazetesinin aktardığına göre araştırmacılar Lancet Planetary Health adlı bilimsel yayın için kaleme aldıkları açık mektupta çeşitli dünya ekosistemlerinin dengesiz koşullara sürüklenmesinden kaçınmak için et üretim seviyesinin 10 yıl içinde düşmeye başlaması ...ve sonra da toprakların yeniden ağaçlandırılmaya başlanması gerektiğini ifade etti. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yalnızca otlamaları için değil... ...beslenmelerinde kullanılan tahılların üretilmesi için de çok geniş arazilere ihtiyaç duyuluyor. İşte yani Mısır, soya fasulyesi, Amazon ormanları kesiliyor. Orada hayvanlar bunları yesinler diye ekiliyor. Hayvanların sindirim süreçleri de güçlü sera gazlarından metan salımına neden oluyor... Bütün inekler bunları yedikçe ağızlarından metan çıkıyor. Bilim insanları eğer hayvancılık olağan şekilde ticari faaliyetlerine devam ederse bu sektörde 2030'a kadarki 1,5 derecelik emisyon sınırının %45'i tek başına e, bu endüstri tarafından harcanacak dendi. IPCC'sinin 1990'da ilk değerlendirme raporundan bu yana geçen sürede et, süt ve yumurta üretimi 758 milyon tondan 2017'de 1 milyar 247 milyon tona kadar yükseldi ve daha da yükselmesi bekleniyor. Dolayısıyla araştırmacılar yüksek ve orta gelirli ülkeleri bu sektörü Paris Anlaşması hedeflerine göre dizginlemek için 4 önlem almaya çağırmış. Bakalım bunlar neler? En yoğun salım yapan ve veya en geniş arazi kaplayan hayvancılık kaynaklarını saptamak ve üretimini azaltacak hedefler ortaya koymak. Ağırlıklı olarak fasulye, bezelye ve mercimek dahil bakliyatlar, tahıllar, meyveler, sebzeler, kuru yemişler ve tohumlarla Halk sağlığına yönelik faydaları en üst seviyeye çıkaracak. Sürdürülebilir gıdayı hayvancılığın yerine koyarak gıda üretimini çeşitlendirme politikalarını hayata geçirmek. Yani et değil bol bol bakliyat ve diğer değerli gıdalardan yemek. Mümkün olduğunda doğal bitki örtüsünü yeniden yaşartarak toprağı da karbon yutağı haline getirmek. Bilim insanları açık mektuplarında şu uyarıyı da eklemiş. Paris İklim Anlaşması'na uyumlu bir tarım sektörü yaratmak için yüksek ve orta gelirli ülkelerin hayvancılık üretimini diğer ülkelere yaptırmamasını, bunun yerine hayvancılık ürünlerine talebi azaltmasını öneriyoruz. Birleşik Krallık Hükümeti adına çalışan dönemin baş çevre bilimcisi Sir Ian Boyd da bu yıl yaptığı açıklamada insanların daha az kırmızı et yemesi, daha az seyahat etmesi, daha az kıyafet satın alması gerektiği konusunda uyarılar da bulunmuştu. Boyd ayrıca tüm devlet departmanlarının politikalarını gözden geçirerek çevresel bir çerçevede çalışmaları sınırlayacak net sıfır bakanlığının kurulması çağrısında bulunmuştu. Programı bir etkinlik hatırlatmasıyla kapatalım. Geçtiğimiz günlerde duyurduğumuz 4. Gıda Toplulukları ve Kooperatifleri Çalıştığı 29 Aralık'ta Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor. Paneller, atölyeler var. Herkese açık ve ücretsiz. 29 Aralık'ta.